salatu ve selamu aleyke ya seyyid el evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyeyi vel murselin ve ila cemil evliyeyi velhamdülillahi ya Rabbil alemin Allah'ın el ef'alul husnasını anlamaya devam ediyoruz inşallah Allah'ın muamelesini öğrenirken bir de nasıl muamele etmemiz gerektiğini öğreniyoruz Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak eğer Allah yüzünde bir halife yaratacağım, insanın yeryüzüne halife kalacağım dediyse, mutlaka kulun bunu anlaması gerekir ki halife olsun. Eğer anlamazsa halife olur mu? Elbette ki olmaz. Hiç anlamamış. Böyle bir niyeti yok. Böyle bir arzusu, isteği yok. Böyle bir sorumluluğu yok demektir. Eğer bunu bilmedi, anlamadıysa. Halifeliği nasıl yapması gerekir? Allah ona öğretiyor. Nereden öğretiyor? Kendisinde, kendi üzerinde. Onu temsil ediyorsun çünkü. Ben nasıl yapıyorsam, sen de öyle yap diyor. Her bir insan, bir alem, halifeliği önce kendi gönül aleminde, vücut ülkesinde yapması gerekir. Kendi üzerinde Öyle buyurur Allah ayet-i kerimede. Allah helak eder. Evet. Allah'ın el-ef'alul husnası ve aşk dedik. Bütün fiilleri aşktan, muhabbetten, rahmetten tecelli ediyor. Allah helak ederken nasıl bir rahmet tecelli ediyor? Ya da insanın nasıl helak etmesini istiyor? Bunu anlamak gerekir. Allah iman etmeyenleri helak eder, dedi. İman etmeyen bir kavim, kavmi helak eder. Ad kavmini, Nuh kavmini, Semud kavmini, Lut kavmini helak etti, dedi. Neden? Kendilerine peygamber gönderdiğimizde, onlar kavimlerine Allah'ın ayetlerini okuduğunda inkar ettiler, yüz çevirdiler, yalanladılar, yok saydılar. Bundan dolayı Allah onları helak etti, buyurur. Allah helak eder. Bunu bir kavim olarak anlamak yetmez. Kavimin içinde kavim bir topluluktur. Hep beraber aynı şeyi yapmışlar, aynı ak akibete uğramış, helak olmuşlardır. Allah onları helak etmiş. Farklı farklı, çeşitli şekillerde helak etmiştir. Zaten ayetleri okurken... Anlayacağız hep beraber, kimini suda boğmuştur, kiminin üzerine taş yağdırmıştır, kiminin yeri alt üst ettik dedi, altını üstüne getirdik, kimini yere batırdık, kimini bir rüzgarla helak ettik, kimini bir sayhayla helak ettik, her birini farklı farklı helak etmiş. Bu durumda insanın neyi helak etmesi gerekir? Helak etmek demek, silmek demektir. Yeryüzünden silmek. İnsan, La ilahe illallah derken, La derken helak ediyor. Neyi helak ediyor? Putları helak ediyor. Onu helak etmeden, illallah diyemez. La İlahe demedikçe kimse illallah demiş olmaz. İstediği kadar İllallah desin, putları temizlemedikçe o şirk olarak orada kalır. Yani Allah'a başka şirkler koşmuş olur. Onun için önce La ilah'e demesi gerekir. İlah yoktur, hiçbir ilah tanımıyorum. Hiçbir ilahlık iddiasını tanımıyorum. Reddediyorum, kabul etmiyorum, ilah bir tek Allah'tır, illallah. Sadece ilah, Allah'tır. Ama önce la ilahe demesi gerekir. Onun için insanın ben Allah'ı kabul ediyorum, iman etmişim demesiyle iman etmiş olmuyor. Önce bir la ilahe de, ondan sonra. La ilahe derken helak ediyor. Evet, nefsindeki şirki, kibri, hasedi, riya'yı, Övülmek istemeyi, takdir edilmek istemeyi, büyüklenmek istemeyi helak etmesi gerekir. Yani silmesi gerekir, yok etmesi gerekir. Kısaca, topluca buna ne denir? Ben, benliğini, bencilliğini helak etmesi gerekir ki Allah diyebilsin, illallah diyebilsin. Söyledim, her bir insan bir alem. Musa da onda, Firavun da onda. Firavun kendi nefsidir, ilahlık iddia eden nefsidir. En iyi benim, en hayırlı benim, en akıllı benim, en çok bilen benim. Ne yapıyor? Bir bakıyorsun Firavun olmuş, bir bakıyorsun Haman olmuş, bir bakıyorsun Nemrud olmuş, bir bakıyorsun Ebu Cehil olmuş... Ebu Leheb olmuş. Her hal var onda, her hal onda mevcut. Nefiste her hal mevcuttur. Karşısında kim var? Karşısında Allah'ın nefrettiği ruh. Bütün peygamberlerin yaratıldığı ruh. Hakikati Muhammediye'dir bu. Resulullah Efendimizin hakikatidir bu. Allah yaratırken mutlaka bir şeyi ilk yaratmıştır. Her akıl sahibi bunu anlar. Bunu kabul etmeyen hocalar, alimler var. Onun için söylüyorum bunu. Sormak lazım. Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? Buna bir cevap vermesi gerekir. Evet, cevap hakikati Muhammediyedir. İlk yarattığı nurdur. Bütün ruhları ondan aynı ile yaratmıştır. Onun için ''Levlake, levlake, lemme khalaftu eflak'' demiş. ''Sen olmasaydın, sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım Bunu her bir ruha söylemiş. Her bir insana söylemiş. Bir daha söyler mi? Bir daha söyler. Ne zaman söyler? Ne zaman Allah'ın kendisine nefretli ruh olduğunda, bütünüyle Allah'a teslim olduğunda, boyun büktüğünde, Bununla beraber yetmez. Bunun olabilmesi için bir yolculuk yapması gerekir. Yolculuk bunun içindir. Eğer Allah sirat-i müstakim dediyse, yol dediyse, istikamet üzere dosdoğru yol dediyse, yolun yürünmesi gerekir. Yolu yürürken kimlerle yürümemiz gerektiğini de Allah beyan ediyor. Evet. Kimdir onlar? Nebiler, sıddıklar, şahitler, salihler dedi. Onlarla beraber sirat-i müstakimde yürüdüğünde, kendi hakikatine varırsın. Dolayısıyla huzura layık olur, huzura kabul edilirsin. Ama bir benlik olmaksızın bütün nefsin anlarından nemrularından, şeytanlarından kurtulmuş olarak Allah'ın güzelliği tecelli etmiş olarak huzura kabul edilir kul. Bunun için önce La ilahe demesi lazım. Yani helak etmesi lazım. Kulun helak etmesi gereken şey nedir? Hayali ve vehmi olan benliğidir. Allah'ın isimlerinin yerine geçen tam tersi olan, evet o vehmi olan hayali varlığıdır. Yani biri eğer merhametli, rahim değilse nedir? Zalimdir. Kerim değilse cimridir. Hayır değilse şerdir. La ilaha derken kendi nefsindeki zulmi kabul etmiyorum, zulmeti kabul etmiyorum. Rabbim Rahman ve Rahimdir, il Allah. Aynı şekilde cimriliği kabul etmiyorum. Rabbim Kerim'dir, evet, yine illa Allah, illa Kerim, illa Rahim, illa Rahimeullah, illa Allah demesi lazım. Bunu lafla değil, gönül itibariyle düşünüp, tefekkür edip, bunu böyle kabul edip iman etmesi lazım. Allah'tan emin olması lazım. Allah'ın isimleri tecelli etmediği için onlar mevcut. Allah'ın isimleri tecelli edince o yok olur. Yani rahmet tecelli, rahim tecelli edince zulmet, zulüm yok olur. Kerim tecelli edince cimrilik yok olur. Hayır tecelli edince şer yok olur. Hidayet tecelli, hadid tecelli edince delalet yok olur. Nur tecelli edince karanlık yok olur. Allah'ın isimleri böyle. Yani helak ederken la ilahe diyor, sonra her zerresiyle illallah der. Bunu kime söylüyor? Bunu kendine söylüyor, bunu nefsine söylüyor, bunu gönlüne söylüyor. Bunu aklına, iradesine söylüyor. Bunu her azasına, her zerresine söylüyor. Ne diyor? La ilahe illallah. Evet, önce Allah ilahe diyor peşinden illllallah tecelli ediyor la ilahe demek ustak yolunda yolculuğunda fena demektir fena İallah bakadır la ilahe kulum söylemesi gereken tavri hareketidir çabası gayretidir Ben yokum yani Ben yokum derken nefsim yok Benliğim yok. Ben Allah'a aitim deyince illallah demiş olur. Bunu Allah söyler. O tecelli ediyor. İllallah ona aittir. Yani beka tecellisi Allah'a aittir. Fena kuldan yana, beka Allah'tan yanadır. Kul, ben ilah tanımıyorum. Rabbimden başka dediğinde Allah tecelli ediyor. İllallah. Kul kendi yanlışını kabul etmeyince yani Allah'ın isimlerinin tersi olan biraz önce söylediğim cimriliği kabul etmeyince ben cimri olamam. Neden? Çünkü benim cimrilik yaptığım bana ait değildir. Evet, dediğinde Allah'a aittir. Kerim ismi tecelli eder. Allah o isimle onun gönlüne tecelli edince ikram eder. İkram ettikçe ne olur? Kerim ismi kemale erer, cimrilikten kurtulmuş olur. Allah öyle buyuruyor diye ayet-i kerimede. Onlar ruhlarındaki cömertliği, kerimliği arttırmak için verirler. Bu durumda cimrilikten kurtulmuş oluyor bir yandan, öteki yandan kerim oluyor. Ne kadar kerim oldu, o kadar cimrilikten kurtulmuş oldu. Kerim ismi tam olarak tecelli edince ne olur? Peygamber gibi olur. Peygamberler gibi olur. Kerim ismi tecelli etmiş. Allah ona kerim kulum der, rahim kulum der, helim kulum der. Allah helak eder. Kimi helak ediyor? Ayetlerine, peygamberlerine iman etmeyenleri, yüz çevirenleri, yalanlayanları, inkar edenleri ya da şirk koşanları. Cehennemin en alt tabakasında Allah öyle buyurdu, münafıklardır, münafıkların yeridir. Bir üstünde kimin yeri var? Müşriklerin yeri var, Allah'a şirk koşanların. Hem Allah'ı kabul ediyor, hem de bir de evet, nefsini ona şirk koşuyor. Neyi şirk koşarsa koşsun, nefsini şirk koşmuştur. Bence bana göre demiştir çünkü orada, işine öyle gelmiştir. Allah öyle buyuruyordu, o puta tapanlar puta tapmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar dedi. Puta avda olmuyorlar. Puti taşı neden sevsin? Nefsini seviyor. İşine geliyor. En tehlikede olanlar kimlerdir? En alt tabakadaki münafıklardır. Bunlar da mümin olduğunu söyleyip Mümin olmayanlardır. Çünkü insanlar onlara baktığında herhalde bu mümindir deyip onu izler, onu takip eder. Onun gibi olmaya çalışır. Mümin olmak için. Yanlış bir de örnek oldu. Yanlışa kendisi şehadet ediyor. Bir de ona uyanlar da aynı şekilde onun düştüğü yanlışa küfre, şirke düşüyor. Ben müminim, ben Müslümanım dediğinde eğer mümin ve Müslüman değilse, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmiyorsa, Allah'a teslim olmamışsa, Rabbim Allah'tır dememişse, bununla beraber Rabbim ne dediyse doğru odur, güzel odur, hak odur. Ondan başka bir güzellik olamaz demediyse mümin değildir. Müslüman değildir. Teslim olmamış, iman etmemiştir. Yani biz müminiz, biz Müslüman bir memlekette yaşıyoruz. Müslüman, mümin bir aileden geliyoruz demekle kimse ne mümin ne de Müslüman olur. İman, kulun kendi çabasıyla, gayretiyle, içtihadıyla evet, kazandığı şeydir. Kendisi kazanır imani. Allah onun özünü, hakikatini vermiştir. Onun düşünüp taşınıp karar verip emin olması gerekir ki iman etsin. Önce İslam'ın dairesine girecek, sonra sonra çalışmaya devam ettikçe ne olur imani kazanır, iman kazanır. Bunun sebebi nedir? Neden böyle imanla beraber Allah'a şirk koşuyor? La ilahe demediği için. Şirkleriyle beraber, küfrüyle beraber, nifakıyla beraber Allah'a iman etmiş. Allah'ı seviyor. Allah'ı istiyor. Cenneti istiyor. Allah'ın rızasını istiyor. Ama şirkle beraber. Okuduğumuz ayetlerde gördük. Allah öyle buyuruyordu. Onlar bir tek Allah'a davet edildiğinde iman etmezler. Ama Allah'a şirk koşularak davet edildiğinde hemen iman ederler. Yani sen varsın. Sen akıllısın. Sen güçlüsün. Sen hayırlısın. Sen üstünsün. Dendiğinde kabul eder. Allah'ı kabul ediyor. Hayır. Üstünlük takvayladır. Ne kadar Allah'a Karşı sorumluluğunu bilip gereğini yerine getirdiysen, ne kadar kul olduğunu kabul ettinse, ne kadar arz bildinse, ne kadar Rabbine karşı sorumluluğunu kulluğunu yapabildinse, ne kadar hayırda yarıştın, hayırda koştunsa, ne kadar her şeyini Allah'ın sana emaret olarak verdiğini kurban edip canını kurban edebildinse, o kadar. Üstünsünüz dedi Allah, bunu kabul etmez. Ben der, bence der, ben biliyorum der, ben akıllıyım der, ben öğrenmişim der, ben okudum der, ben anlamışım. Okumasa, anlamasa bile benim bilgim bana yeter diyor. Kendini müstahini görüyor, ben zaten biliyorum. Bakıyorsun hiçbir şeyi olmadığı halde evet üstünlük taslıyor. Tıpkı iblisin düştüğü duruma düşüyor. Evet, helak etmesi gerekir. Neyi helak ediyor insan? Etmesi gerekir. Nasıl ki Allah iman etmeyenleri peygamberine tabi olmayanları kabul etmeyenleri, peygamberini dinlemeyenleri, Allah'ın vahyini kabul etmeyenleri Allah helak ettiyse... Bizim de kendi nefsimizi öyle helak etmemiz gerekir. <gülüyor> Nefsi helak edince, ederken la ilahe demişlerdir. <gülüyor> Peşinden illallah tecelli eder. Gönlümüzün üzerindeki perdeyi biz kaldırdık. Neyle? La ilahe diyerek. Onu helak ederek. Evet, arada bir söylüyorum, nefsimize söylememiz lazım. Bak, ben sana uyarsam, sen beni cehenneme sürüklüyorsun. Beni küfre sürüklüyorsun, şirke sürüklüyorsun, imansızlığa sürüklüyorsun. Rabbine, itaatsizliğe, isyana sürüklüyorsun. Ben sana tabi olur, seninle gelirsem, gideceğimiz yer, şeytana arkadaş olmaktır, cehennemi boylamaktır. Ama sen beni dinlersen, bunu söylerken, bunu neyle söylüyor? Gönlüyle. Allah'ın kendisine nefet, nefetiyi ruhuyla söylüyor. Sen beni dinlersen, Rabbine iman edersen, Resulüne tabi olursan, Allah'ın isimleri, güzelliği senin üzerinde tecelli ederse, gönlünde Allah hakim olursa, Hüküm sahibi gönlünde Allah olursa gideceğimiz yer Allah'ın huzurudur. Allah'a yakın olmak, Allah'a dost olmaktır. Gideceğimiz yer peygamberlerle beraber cennete olmaktır. Orada Allah'ın rızası vardır. Allah'ın cemali vardır. Allah'ın selami vardır. Bununla beraber zahiri olarak da senin istediğin her şey vardır. Nefse bunu söylemek lazım. Öyle buyurdu Rabbimiz. Ne yana dönersen dön, yığınla nimet. Orada her istediğiniz vardır. Bitmez, tükenmez bir saltanat. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır. Buyurdu. Nefsimize söylememiz lazım. Şimdi senin mi bana uyman lazım, benim mi sana uyman lazım? Eğer sen hala bana uyuyorsan sen o zaman geri zekalıysın. O zaman sen benim düşmanımsın. Hala bana uyder mi? Kesinlikle evet. Önce böyle başını eğer, tasdik eder gibi durur. Bir saat sonra bakıyorsun, kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Şeytana uymaya devam ediyor. Neden? Çünkü o nefis. Allah buyurdu öyle. Nefsini ilah edineni gördün mü? Nefsinin arzusunu, isteğini ilah edinen der. Nefsi ilahlık iddia ediyor. Kendisi de bunu kabul ediyor. Nefsini kabul etmiş. Nefsinin ilahlığını kabul etmiş. O hiç la ilah eder mi? İlah benim diyor. Onun için ya nefsinin ilahlığını kabul edersin? ya da Allah'ın ilahlığını eğer Allah'ın ilahlığını kabul etmek istiyorsak yapmamız gereken şey nedir? Nefsi helak etmektir. Yok etmektir. Temizlemektir. Tezkiye etmektir. Öyle ki ruhun nuru oraya tecelli etsin. O bene, o benliğe ruhun nuru tecelli etsin. Allah'ın nurundan başka bir şey kalmasın. Gönülde imandan başka bir şey kalmasın ki şirkten temizlenmiş olsun imanımıza şirki karıştırmamış olalım Allah ile beraber Allah'ın berisinde ilahlar edinmemiş olalım ilah edindiğimiz kendi nefsimizdir kendi benliğimizdir iman Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e gelip iman nedir, İslam nedir ihsan nedir diye 3 soru soruyor bir de kıyamet ne zaman kopacak diye bir soruyu soruyor. İmanı anlatırken ne buyurdu? Sadece Allah'a abdolmandır. Allah'a iman etmendir. Resulüne, Resullerine iman etmendir. Meleklerine iman etmendir. Ahirete iman etmendir. Bir de Allah'ın likasına iman etmendir. Allah'a kavuşmaya, Allah'a vuslata iman etmendir. İmanın şartı. Allah'a kavuşmaya, vasıl olmaya, liha, lak, karşı karşıya gelmek demektir. Ansızın karşı karşıya gelmek demektir. Mülakhi olmak. Yani bir köşeden dönüyorsun, diğer köşeden başka biri geliyor. Tam köşede böyle birden birbirine, birbirine karşı karşıya gelir. Mülakhi bu demektir. Bir de tekrar dirilip ahirette iman dedi. Ahirette imanı ayrı söylemiş. Kıyamet günündeki dirilişi ayrı söylemiş. Aynı zamanda Allah'a kavuşmayı mülaki olmayı evet, ayrıca özel olarak söyledi. İmanın şartı. Bu kavuşma, bu mülahi olma yani sadece bir manevi yolculuğun sonunda mı? Hayır. Bu her andadır. Her anda. Kul her anda Rabbi ile karşı karşıyadır. Ama öyle bir an gelir ki yolculuğu yaparken bu sefer perdeler açılır. Öyle. Kavuşmuş olur. Ölümle zaten karşı karşıya gelir. Öyle buyurdu ayet-i kerimede kafirler. Hiç ummadığı bir anda o iman etmedikleri Rableriyle bir anda karşı karşıya gelirler. Ölünce herkes karşı karşıya gelecek. Hayatı yaşarken eğer onunla olmazsak, her an onunla karşı karşıya olduğumuzu, onun bize muamele ettiğini anlamazsak, yolu yürümemiş oluruz. Karşı karşıya gelmemiz asla mümkün değildir. Çünkü kabul etmiyorsun zaten. Zaten iman etmemişsin. Her anda o sana muamele etmemişse hiçbir zaman yolu yürümüş olmazsın. Yolu yürürken aynı zamanda gereğini yapman lazım ki o senin gerçek manadaki duan olsun. Bununla beraber o senin imanın olsun. İmanın. Her anda bana muameleyi yapan Allah'tır. Beni imtihana tabi tutuyor. Bununla beraber ne yapmam gerektiğini zaten bana vahyetmiş. Peygamberi üzerinden göstermiş. Bir, bir beyan etmiştir onu. Sen her anda onunla muhatap olunca, muhatap olunmayı hak ediyor, layık oluyorsun. Buna mani olan şey nedir? Buna mani olan şey nefsimizdir. Benliğimizdir yani. Benliğimiz. Daha doğrusu bencilliğimizdir. Bence değişimizdir. Bana göre değişimizdir. Allah diyemeyişimizdir. Bunun için helak ediyoruz. Kibrimizi helak ediyoruz. Ne diyoruz kendimize, nefsimize? Senin kibirlenecek neyin var? Neyle kibirleniyorsun? Sana ait ne var? Her neyi söylersen söyle, onun cevabı sadece Allah'tır. Sana ait hiçbir şey yok. Her şeyin sahibi Allah'tır. Senin de sahibi ne olur? Sen kendi canının sahibi misin? Allah buyurdu, eğer onlar Rablerini inkar ediyorlarsa, söyle onlara, o zaman canlarını vermesinler, ölmesinler, ölüm anı geldiğinde ona mani olsunlar. Hep beraber olsunlar, mani olsunlar. Oluyor mu böyle bir şey? Hayır. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Sizi hayırla da şerle de imtihana tabi tutuyorum. Sonra zamanı geldiğinde, size tayin ettiğimiz o vakit geldiğinde, huzurumuza gelirsiniz. Buyuruyor. Sana ait hiçbir şey, şey yok. Bu durumda, senin kendisiyle kibirlenebilecek herhangi bir şeyin de yoktur. Her neye benimdir dersen, cevap olarak, biliyorsun ki o Allah'a aittir. Onu Allah sana emaneten vermiştir. Çünkü her şeyi, canın bedenini de burada bırakıp gidiyorsun. Kim gidiyor? Allah'ın nefeti ruh gidiyor. Nefis ona elbise olmuş. Tıpkı böyle yine bir beden gibi ama bu sefer çamurdan bir bedeni yok. Ne bedeni vardır? Ya günahtan, şirkten, köfürden, riyadan, hasetten, evet kapkaranlık bir elbise giymiş, giydirmişiz ona ya da Nurdan bir elbise. İmandan, aşktan, muhabbetten, ibadetten. Evet, nurdan bir elbise ona giydirmişiz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. O simsiyah katran gibi olan elbiseyi giyenler, çok pis kokar dedi, manevi olarak. Nurdan elbise giymiş olanlar da, çok güzel kokuyor. Bu kokuyu melekler alıyor zaten. Huzura götürülürken, bunu beyan etmişti. Evet, helak ediyoruz. Nefsimizdeki riyayı gösterişi helak etmemiz gerekir. Yani senin gösteriş yaptığın, senin gibi aciz insanlardır. Allah katında, Allah'ın huzurunda, kıyamet yerinde hiçbir şeyle sana yardım edemezler. Yardım edecek olan bir tek Allah'tır. Eğer sen onları ciddiye alıp onlara karşı riyakarlık yapıyor, gösteriş yapıyorsan, seni başka türlü bilsin, anlasınlar istiyorsan, bu durumda Rabbini unutmuşsun. Güzel mi görünmek istiyorsun? Rabbine güzel görünmen gerekir. Herkes biliyor. Güzel giyinmeyen, giyinmek istemeyen, süslenmeyen, güzel görünmek için temizlenmeyen, saçını başını düzeltmeyen, hiç kimse yoktur. Üstünü düzeltmeyen hiç kimse yoktur. Kim görüyor diye, insanlar görüyor diye. Ama en çok ne zaman kendini düzeltir? Sevdiğiyle buluştuğu zaman, sevdiğiyle beraber olduğu zaman. Ama Allah ne buyurdu? Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Sizin kalplerinize bakar, gönlünüze bakar. Gönlündeki güzelliğe bakar. Eğer gönlümüze bakıyorsa bu durumda orayı temizlememiz gerekir. Onun sevmediği ve kabul etmediği her ne varsa onu helak etip temizlememiz gerekir. Yok etmemiz gerekir. Ona, nefsimize, kendimize taviz vermeden bu durumda bizim süslenmemiz gerekmez mi? Allah öyle buyuruyor diye ayet kerimede, her secde yerinde süsünüzü takın. En güzel elbisenizi giyin. Nasıl anlayacağız? Öyle mi yapacağız? <gülüyor> Süs, kalbin süsüdür. Temizliğidir. Buyurdu ya, namaza kalkmadan önce Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca namazı ikame edin. Kalbini süslemen gerekir. Kalbini temizlemen gerekir. Takva elbisesini giymen lazım. Güzel, en güzel elbiseyi, en hayırlı elbiseyi giymen lazım. Neden? Huzura çıkıyorsun. Suretine, siretine değil, gönlüne, bakanın huzuruna çıkıyorsun. Rabbinin huzuruna çıkıyorsun. Onun için gönlünü temizleyip öyle çıkman gerekir. Öyle olmayınca ne olur? Öyle olmayınca, Huzura çıkamıyoruz. Huzura çıkmadık demiyoruz. Çıkamadık demiyoruz. Ne diyoruz? Huzura kabul edilmedik. Demek Rabbimizi önce zikretmemişiz. Gönlümüz mutmain olmamış. En güzel elbisemizi, en güzel süsümüzü takılmamışız. Ki huzura kabul edilmedik. Kapıdan içeri giremedik demektir bu. Bu namaz. Bu başka bir şey değil. Bu miraç. eğer gönül temizlenirse ne olur? Nefis temizlenir, teskiye olursa ne olur? Her hali, her ani miracı olur. Allah orta namazına dikkat edin dedi, namazı ikame edin, orta namazına dikkat edin. Yani iki namaz arasında Allah'ın huzurunda olmaya dikkat edin. Olduğunuzu unutmayın yani, huzurda durun, onunla muhatapsınız. Rabbiniz size muamelede bulunuyor, bunun şuurunda o, bunun farkında o. Ama bunun için nefsin temizlenmiş, ilahlardan temizlenmiş olması gerekir. Bunun için nefsin ilahlığını Allah'ı kabul edenler, Allah'ın ilahlığını kabul edenler, nefsin ilahlığını kabul etmezler. Nefsin Rab'lığını Rab oluşunu kabul etmezler. Onun için La İlahe demeden kimse ilallah diyemez. Gerçekten bazen şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum. İnsan nasıl nefsini Allah'a şirk koşabiliyor? Allah'ın huzurunda nasıl ben diyebiliyor, görüyoruz ve bunun şahidiyiz. Allah'ı kabul etmiyor, nefsinin ilahlarını kabul ediyor. Yani Subhanallah diyorsun, insan kendini neden böyle ateşe atıyor, niye ateşe atıyor? Yani o kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını bilmiyor mu? Allah'ın onu yarattığını bilmiyor mu? Öleceğini bilmiyor mu? Huzura çıkacağını bilmiyor mu? Biliyor. Evet Öyle buyuruyor. Onlar Allah'ın her anda onları gördüğünü, işittiğini bilmiyorlar mı? Nasıl böyle yapıyorlar? Nasıl böyle davranıyorlar? Nasıl böyle konuşuyorlar? Allah, evet, mühlet verir. Mühlet veriyor. Niye mühlet veriyor? Öyle buyuruyor. Belki tövbe ederler. Belki dönerler. Belki tahva sahibi olurlar. Belki iman ederler. Belki insan olmayı kabul ederler diye Allah mühlet veriyor. Ama bilmemiz lazım, Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Gereğini yapar. Bir sınır var, sınır. Allah herkes için bir takdir yapmıştır, takdir. Bu takdiri içinde bir sınırı var, sınır. Bir yol çizmiştir ona böyle uçuruma doğru giderken. O uçurumun bir sınırı var. ismi üzerinde uçurum. Mesela ona ne buyurur? Uçurumun yarın kenarında. Yani bir adım daha o tarafa doğru atarsa düşecek. Bu tarafa gelirse kurtulacak. Bir sınır var. İnsan Rabbinden harşet duymalidir. Bunu bilmelidir. Bu sınırı bilmelidir. Öyle bir an gelir ki işi biter. Uçurumdan aşağı düşer. Sınır koymuştu oraya. Yani bir şeye Allah bunu yapma dediyse o onun sınırıdır. Bir yaptın, iki yaptın, beş yaptın, yüz yaptın. Onun bir sınırı var. Yüz bir oldu baktım. Tamam dedi. Bitti uçurumdan aşağı yuvarlandı yani bir hatan için bir yanlışın için Allah sana yüz sefer bunu yapma dedi sen yaptın tamam bak bu sefer sana gazap etmedim azap etmedim bunu yapma bir daha söyledi bir daha söyledi bir daha söyledi bir daha söyledi yetmez mi yüz sefer söyledi iki yüz sefer söyledi yetmez mi kaç sefer söylesin yani kaç sefer söylemesini bekliyoruz. Şeytanın işi nedir? Öyle buyuruyordu Allah ayet-i kerimede. Şeytan insana inkar ettir. Yalanla der. Yoksa der. Unut der. Farz et ki Allah öyle bir şey söylemedi der. Götürür. Tam uçurumun kenarından aşağıya atarken ne diyor? Allah buyurdu ayet-i kerimede. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ben bunu gibi yapamam der. Ben böyle Rabbimi yok saymadım. İnkar etmedim. Yalanlamadım ayetlerini. Ben sadece ademe tecde etmedim. Ben bundan Allah'a sığınıyorum diyor. Allah'a sığınıyorum. Alemlerin Rabbine sığınıyor diyor. Şeytandan daha beter biri demektir bu. Ama o kendini insan zannediyor. Kendini cennete zannediyor. Kendini veli zannediyor. Allah'ın gazabına doğru hızla yol alıyor. Zulm ediyor. Zalim. Kendine zulm ediyor Zulmü kendine yapıyor. Kime zulüm ederse eğsin, kendine zulme ediyor. Niye kendine zulüm diyor? Allah'tan uzaklaşmaktan, Allah'ın gazabına uğramaktan, insanlığını kaybetmekten, Rabbini kaybetmekten daha büyük zulüm olur mu? En büyük zulmü kendine yapmış. Öteki sadece incinmiş, rahatsız olmuş, üzülmüş, ağlamış, feryat etmiş. Rabbine boynunu bükmüş. O yine kazandı. Kaybeden kim? Kaybeden zalim. Allah zalimleri sevmez dedi. Her zulmettiğinde Rabbinden uzaklaşıyorsun. Kendinden uzaklaşıyorsun. Bundan büyük zulüm olur mu? En büyük zulmü kendine yaptın. Nefsini Nefsinin köfrünü, şirkini, bendigini, kibrini, riyasını, hasedini helak etmen gerekirken, kendi manevi tarafını, imanını helak ediyorsun. Müslümanlığını, İslamını helak ediyorsun. Bundan büyük zulüm olur mu? Zaten Allah öyle buyuruyordu. Allah cehennemi zalimlerle kafirler için hazırlanmıştır. Allah öyle buyuruyordu. Biz bir kavme Resul göndermeden, ayetlerimizi iyice onlara beyan etmeden hiç helak eder miyiz? Böyle bir şey asla yapmayız. Çünkü bu zulüm olur. Hiç kimseye, hiçbir kavme zulmetmeyiz resullerimizi göndeririz. Ayetlerimizi okurlar, beyan ederler, iyice öğretirler. Onlar da hadlerini aşarlar, ters tarafa giderler, kabul etmezler, iman etmezler, inkar ederler. Yoksa ayarlar, yalanlarlar. İşte o zaman helak ediyoruz. Allah helak eder. Auzubillahimin şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir dolu, hatırlatma dolu Kur'an'a andolsun ki yemin olsun ki o küfredenler, inkar edenler, hakikati örtenler derin bir ayrılık içindedirler. Rabbinden ayrılmış, yüz çevirmiş, sırat-ı müstakim'den çıkmış başka tarafa gidiyor. Neden? Kibirlendikleri için. Ben dedikleri için, gururlandıkları için, onlar görmüyorlar mı? Biz nice kavimleri helak etmişiz, nice insanları helak etmişiz. Hiç ölmeyen Allah'ın huzuruna gitmeyen kimse var mıdır? Onlar bunu görmüyor mu? Yoksa yani hesap vermeyeceklerini mi zannediyorlar? İşlerinden Allah'ın bir nezir, bir uyarıcı göndermesini mi şaştılar onlar? Evet, kafirler dediler ki bu bir büyücüdür. Neden ilahları tek bir ilah yapmış, bir tek Allah'a iman edin diyor, ilahlarımızı inkar ediyor. Doğrusu. Bu şaşırtıcı bir şey dediler. Yani dire ilahlar olmadan bir tek Allah'a nasıl iman ederiz? Evet, onlardan önde gelen bir grup dediler ki yürüyün ilahlarınıza sahip çıkın. İlahlarınızı korumakta kararlı olun. Sizden istenen budur. Dediler ve çekip gittiler. İmar etmeyip çekip gittiler. Bu bir uydurmadır dediler. Zaten öyle söylüyorlar. Onlar benim ayetlerim hakkında şüphe içindedirler. Hayır buyurdu. Onlar daha benim azabımı tatmamışlar. Onun için böyle yapıyorlar. Biz nice beldeleri Helak ettik. Hem de onlar gece uyurlarken ya da gündüz dinlenirlerken bizim zorlu azabımız onlara geldi. Allah, Beni İsrail'in kavminden denizin kenarında yaşayan bir kavim, Allah cumartesi günü onlara avlanmayı, denizde avlanmayı yasaklamıştı. Cumartesi günlerini sadece imadetle geçirmeleri gerekiyordu. Onlar avlanmadığı günlerde balıklar geliyordu. Bu bir imtihan dedi Allah. Ama cumartesi günü dışında balıklar gelmiyordu. Avlanınca pek bir şey avlayamıyorlardı. Bu bir imtihan, onları böyle imtihana tabi tuttu. Yasaklamış ya Allah ondan. Onlar ne yapmıştı? Onlar da cumartesi günü avlanmıyoruz. Allah böyle emretmiş, böyle vahyetmiş, emretmiş. Biz de ağlarımızı cuma günü akşam atarız. Cumartesi akşam yani gece atarız. Cumartesi de toplamıyoruz. Yasak ya. Ne zaman? Yasak bitti. Cumartesi günü bittiğinde gidip ağları toplarız. Öyle yaptılar. Yani Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Fetva arıyorlar kendine. Allah ne buyurdu onlar için? Allah onları helak etti. Neden? Allah'ın emrini dinlemedikleri için. Yani bunun içinde helak olur mu? Elbette ki. Neden? İman etmemiş. Münafık. Rabim öyle söylediyse doğru budur, hayır budur, güzel budur demediyse o mümin değildir çünkü. Görüyor ki orada balıklar gelmiş, çok balık yakalayacak, çok ticaretini yapıyor, para kazanacak. Parayı Rabbinin emrine tercih etti, imanını kaybetti. Onlar bir kısmı bunu yaparken, içlerinden bir kısmı da şöyle dediler. Allah'a davet ediyor. Sakın bunu yapmayın diyor. Bak Allah'ın azabı, gazabı geliyor diyor. Bir kısmı da o davet edenlere söylüyor. Yani siz bunları niye davet ediyorsunuz? Bunlar zaten sizi dinlemiyor. Bunlar zaten azaba gazaba uğrayacak. Onun için sizin davet etmenize gerek yok. Evet, ne dediler? Biz kendi vazifemizi yapıyoruz. Biz kendi kulluğumuzu yapıyoruz. Öyle ki Rabbimizin katında özür beyan edebilelim. Yani biz onlarla beraber değiliz. Bununla beraber Hakk'a, Allah'a davet ediyoruz. Bununla beraber belki olur ki, takva sahibi olurlar, Rablerine karşı sorumluluklarını yerine getirirler. Kulluklarını yaparlar, bu yanlışı yapmazlar. Ama onlar yapmaya devam ettiler. Allah'ın ayetleri onlara hatırlatıldığı halde unutmuş gibi yaptılar, unuttular. Biz de o kötülükten, yanlıştan sakınmış olanları kurtardık. Zulme sapanları da zorlu bir azapla yakalayıp helak ettik onları. Allah'ın bir emrine karşı geldiği için, cumartesi günü avlandıkları için, onlar böyle, ısrar edince, Rabbilerine karşı baş kaldırınca biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Aşağılık maymunlar olun dedik maymun oldular. Hem de aşağılık. Acaba zahiri olarak mı maymun oldular? Manevi olarak mı maymun oldular? Peki, müminler için Allah cuma günü, bunlar cumartesi günüdür, onların ibadet günü, cuma günü, Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman, yani ezan okunduğu zaman, arışverişi bırakın, dedi. Arışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koş. Namazı kılıp bitirdikten sonra, Allah'ın sizin için takdir ettiklerini, aramak için yeryüzüne dağılın. İşinize geri dönün, ticaretinizi, işinizi yapmaya devam edin, dedi. Eğer biri cuma saatinde, ezan okundu, Allah'ın zikrine davet edildi. Allah alışverişi bırakın dedi. Sizin için hayırlı olan budur dedi. Hayır, zaten tam cuma saatinde işimiz oluyor. Bizim çalışıp para kazanmamız lazım dese, Allah ona aşağılık maymun ol diyor mu demez mi? Rahmeti tecelli ediyor. Ne diyor? Israr ettiler. Bunda ısrar etti. Bir sefer yapmakla değil. Evet. Allah'ın o sakındırdığı şeyde ısrar etti. ısrar ettiği için. Yosası bir sefer yaptı değil. Beş sefer yaptı değil. On sefer yaptı değil. ısrarla onu yapıyor. Bu böyledir deyip artık o onda imana dönüşmüş. Mutlaka o saatte çalışması gerekir. Artık Cuma onun için önemli değildir. Tam alacağı hitap budur. Öyle olunca ne olur? Maymun olup olmadığını nereden anlarız? Evet, manevi olarak maymun suretine büründürmüştür. Allah'ın kitabına muhatap oldu. Manevi olarak görenler bunu net olarak görür. Maymun olmuş adam. Peki, manevi olarak değil de zahiri olarak bunun alameti nedir? Taklitçi olmuş. Maymun taklitçidir. Taklit ediyor. Neyi taklit ediyor? Kimi taklit ediyor? Tam bir taklitçi. Her şeyi taklittir. İmani da taklittir. Ameli de taklittir. ibadeti de taklittir. Buna beraber sadece mümini taklit etmiyor. Kafiri de taklit ediyor. Taklitçi ya. Hakikat yok. Hakkı bir şey yok üstünde. Taklitçi. Ne oldu? Helak etti. Emrini dinlemediği için. Niye böyle yapıyor Allah? Niye bunları böyle beyan ediyor? Evet, ayetlerimizi böyle beyan ediyoruz ki, umulur ki dönerler, dönsünler diye, tövbe etsinler diye. Daha Allah onlara maymun, aşağılık maymunlar olun demeden, tövbe etsinler, istiğfar etsinler diye. Allah hatırlat dedi, Hani Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp hepsini şahit kılmıştı. Onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet buyurmuş. Onlar da evet, karu bela demişlerdi. Evet sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Kendilerini kendilerine şahit kılmıştık. Onlar bunun şahididir. Niye bunu böyle yaptık? Kıyamet günü bizim Bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Biz bundan habersizlik demeyesiniz diye. Ya da daha önce bizim, bizden önce gelenler, atalarımız şirk koşmuşlardı. Biz de onlara uyduk, onlarla beraber şirk koştuk demeyesiniz diye. Biz onlardan sonra geldiğimiz için onların bize öğrettiğini sadece öğrendik demeyesiniz diye. Biz batıldakilerine uydu diye, bizi herakme mı edeceksiniz demeyesiniz diye buyurdu. Evet, yani Allah ayetlerini böyle bir bir açıklar ki, dönerseniz diye, Rabbim Allah'tır diyeseniz diye, Allah'ın size sizden aldığı o sözü hatırlıyorsanız diye, gereğini yerine getirersiniz diye, Demek her insan kendi fıtratında Rabbine huzurda şahit olmuş. Fıtratında bu mevcut. Evet sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz. Demişiz. Hiçbir mazeret üretemeyiz. Ben anlamadım ya da yanlış anladım diyemeyiz. Bu zaten görünüyor. Allah bir topluluğu helak ettiğinde öyle buyuruyor işlerinden iman edenleri, bununla beraber davet edenleri, hayra, hakka, rahmete, emri bil maruf, nehi enil münker, iyiliği, güzelliği emredip kötülükten sakındıranları kurtardık, diyor. Onları sürekli istisna ediyor. Sadece kendi kendine iyi değildir. Bir de iyi olmaya daveti vardır. Onları kurtardık, diyor. Onun için iyiliğe davet etmek sadece dirile değil. Amelimizle davet etmemiz lazım. Nasıl davet ediyoruz amelimizle? Güzel yaparak, doğru yaparak, gerektiğinde evet, Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a kulluğa, imana davet ederek teslimiyete davet ederek kendi sorumluluğunu İnsan olma sorumluluğunu taşımaya davet ederek. Ama davet ederken önce bizim kendimizin onları yapmamız gerekir ki davet edebilelim. Kuru kuruya davet olmaz. Güzellikle, güzel yaparak davet. Yani sen iyi ol diyorsan önce senin iyi olup iyilik yapman lazım. Merhametli ol diyeceksen önce senin rahmet etmen lazım. İkram et diyeceksen, önce senin ikram etmen lazım. Birbirimizi sevelim diyeceksen, önce senin sevmen gerekir. Davet böyle yapılır. Yoksa sadece dil ile yapılan bir daveti Allah kabul etmez. Kul da kabul etmez. Zaten geçersizdir. Biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmez ve onları helak etmeyiz. Eğer böyle olmazsa, onlar derler ki, deme hakları vardır Rabbimiz. Bizi helak etmeden önce, bize bir Resul gönderseydin, ayetlerini bize okuyup açıklasaydı, biz de böyle helak olmadan, böyle aşağılık bir azaba çarpılmadan önce ayetlerine iman etseydik. Dememeleri için Resul göndermediğimiz ayetlerimizi okutup, beyan etmediğimiz bir kavme azap etmeyiz, onları helak etmeyiz. Hud aleyhisselam söylüyor doğrusu ben sizin için o büyük günün azabından korkuyorum kıyamet yerindeki azaptan korkuyorum sizin için kendi kavmine söylüyor kavmine diyor bizim için fark etmez sen bize ürgüt versen de vermesen de seni dinlemiyoruz bizim için fark etmez dediler sen bize hikaye anlatıyorsun dediler öyle söylüyorlar. Allah deyince, peygamber deyince, akilet deyince ne diyorlar? Bana hikaye anlatma. Bana paradan haber ver diyor. Evet, biz de Hud'un kavmini helak ettik. Aynı şekilde evet, diğer peygamberleri Allah anlatır. Her biri kendi peygamberine daha doğrusu Allah'ın gönderdiği vahye iman etmemişler, inkar etmişler, yalanlanmışlar, dinlememişler. Evet. Semud kavmiye de Salih'i, kardeşleri Salih'i gönderdik. Ne dedi onlara? Sadece Allah'a abdolun. olun. Allah'a hiçbir şey koşmayın, bir şey şirk koşmayın. Sadece Allah'a abdo olun dediler. Burada Allah neyi anlatıyor? Mucize istiyorlar. Allah Alın size bir deve. Nasıl yapıyor Allah onu? Semud kavmi daha önce, bir önceki kavimde Ad kaviminde deprem olmuş, evleri yerde bir olmuş, yerin altı üstüne gelmiş. Onları yere batırmış. Deprem gibi. Azap Gazap gelmiş. Ne dediler? Deprem oldu ondan. Allah'tan bilmiyor bunu, kabul etmiyor. Allah'ı kabul etmiyorlar çünkü. Bu sefer evi en sağlam yerde yapacağız. Nerede yapacağız? Dağın, kayalık dağı oyarak ev yapacağız. Dağa bir şey olmuyor. Deprem oldu, her yer yerle bir oldu, dağa bir şey olmadı. Dağın içine taşı, taşları oyarak ev yaptılar bize bir şey olmaz dediler. Evlerimiz sağlam. Tabiri caizse Allah bize bir şey yapamaz gibi. Salih Aleyhisselam onları imana davet ettiğinde bize bir mucize göster dediler. Olur dediler. Nasıl bir mucize? Evlerini kayadan yonttukları için kayanın ne kadar sağlam olduğunu biliyorlar. Söyle diyor bu kayadan, dağlık kayadan bir deve çıkarsın. Salih Aleyhisselam, Ya Rabbi malumdur, koyun. böyle bir mucize istiyor. Allah olur diyor. Tabii. Hepsi toplanıyor. Hepsinin gözü önünde, kayadan bir deve çıkıyor. Dişi bir deve. Allah'ın şartları var. Mucizeye şahit olmuşlar. Kayanın içinden deve çıkmış. Allah buyuruyor, bir tane kaynak suları var. Ne buyuruyor? Belli bir günde suyu kullanacaksınız, belli bir günde deve kullanacak. Ama devenin bir özelliği var. Apaçık mucize olması gerekir ya. İçtiği su kadar süt verecek. Bütün kavme yetecek kadar süt. Hepsi bunun şahididir. Bu arada insanlar iman etmeye meylediyor. İman edenler vardır. Şahit olmuşlar. Ama deve o suyun hepsini içiyor. Bütün kavmin istediği suyun hepsini içiyor. Bu hepsini süte çeviriyor. Mucize. 10 kişi kendini böyle bir şey zanneden çete, adamlara çete diyor. Deveyi öldürmeye karar verdiler. Önce Salih'i öldürmeye, ailesiyle beraber öldürmeye karar verdiler. Tuzak kurdular, öyle buyurur. Allah da onlara tuzak kurdu. Ona müsaade etmedi. Deveyi öldürmeye karar verdiler. Salih aleyhisselam söyledi. Bak, eğer bunu yaparsanız, Allah'ın gazabı gelir. Hepinizi herak eder. Bir kısmı beni ilgilendirmez dedi. Beni ilgilendirmez diyenlerle işi yapanlar, hep beraber herak oluyorlar. Yalnız. Bu her zaman böyledir. Nuh tufanında da öyleydi. İman edenler gemiye bindi. Etmeyenler zaten bilmedi. Düşmanlık yapanlar bilmedi. Beni ilgilendirmez. Ben işime bakarım diyenler de bilmedi. Onlar da onlarla beraber helak oldu. Yani kenarda durup beni ilgilendirmez demek aynı şekilde helak olanlarla beraber helak olmak demektir. Evet. Deveyi biçtiler. Ayaklarından kestiler bir deve ölünce Allah hepsini helak etti yani bir deve içinde bir kavu helak edilir mi? mesele deve değildir. mesele Allah'ın emridir Allah'ın emri Allah ne dediyse o bak bir şey söyledimse bir deve için hepinizi helak ederim orada Allah'ın emri vardır Allah'ın yapmadığı bir şey vardır. Allah neye yapma dediyse ona dikkat eder. O bizim devemiz olabilir. Ayetin sonunda öyle buyuruyordu. Onları toptan, topluca hepsini yerle bir ettik. İşte zulmetmeleri dolayısıyla aynı şekilde Onların yaşadığı beldeyi de Resulullah Efendimiz e buyuruyor. Görüyorsunuz. Bunun şahidisiniz. Anlamak isteyen bir kavim için işte. Bunda ayetler vardır. Allah'ın nasihati, öğüdü vardır. Yani bir deve için bir topluluğu, bir kavmi yok ettimse emrime uymadığı için sen de kendine bak. Benim emrime uyuyor musun? bula beraber iman edip takva sahibi olanları kurtardık onlar hariç onları kurt ayrıca kurtarıyor Senin Rabbin o şehirlerin merkezine onlara ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe orayı helak edecek değildir bu yakışmaz dedi Bununla beraber halkı zulmek, zulmetmekte olan bir şehri, bir kavmi helak ediyoruz. Bundan başkasını da helak etmeyiz dedi. Allah'tan başka bir ilah edinme. İlah, bir tek Allah'tır. Onun zatından başka her şey fanidir. Fani orucudur, yok orucudur. Ve muhakkak ki emir onun, hüküm onundur. Ve mutlaka siz sadece ona döndürüleceksiniz. Eğer bir memlekette oradaki halkı ıslah eden kimseler ise senin Rabbin orayı helak etmez. Orada bir toplum, bir topluluk orayı eğer ıslah etmeye çalışıyorsa, düzeltmeye çalışıyorsa senin Rabbin orayı helak etmez. Ederse bu zulüm olur. Zulümle helak etmez dedi. Onun için ıslah etmeye çalışanlar, güzel yapmaya çalışanlar, hayra davet edip hayrı yapanlar. Bütün o memleketi ne yapmış olur? Allah onların hürmetine orayı helak etmiyor. Onları da bırakırsa ne olur? Helak ediyor. Ya da ne yapar? Onları oradan çıkarır, hepsini toptan helak eder. Bunlar Allah'ın ayetlerinin vahyidir. Allah'ın kitabının ayetleridir. O küfredenler, inkar edenler, hakikati örten örtenler. Hayatı yaşarken siz onları bilmezsiniz. Onları Allah biliyor. Gönülündekini Allah biliyor. Onlar birçok sefer tekrar tekrar Müslüman olmayı dilerler. Keşke biz de Müslüman olsak. Niye öyle söylüyor? Biraz önce okuduğum ayetten dolayı Müslüman olması gerektiğini biliyor. Rabbini biliyor. Rabbine verdiği sözü bela dediğini biliyor. Bunu söyleyen Allah'tır. Yoksa onlar inanmıyor. Onlar şöyledir. Hayır öyle değil. Hepsi biliyor. Yanlış yapan yanlışını bilmez mi? Kafir olan küfrünü bilmez mi? Nasıl bilmez? Ters tarafa gidip Rabbinden uzaklaşan, uzaklaştığını bilmez mi? Biliyor. Ateşin içinde olan yandığını bilmez mi? Küfürde yanan yandığını bilmiyor mu? Buna beraber, Rabbi ile beraber olan Rabbi ile beraber olduğunu bilmiyor mu? Yakın olan yakınlığı bilmiyor mu? Tatmıyor mu onu? da diyor, onun için bilmiyor diye bir şey yok, bilmezse Allah ne buyurdu, ona Resul göndermezsem ayetlerimi ona beyan etmezsem, iyice anlamazsa yakışır mı, bu zulüm olur dedi, hiç Rabbin zulümle helak eder mi buyurdu evet, onları bırak dedi o tekrar tekrar keşke ben de Müslüman olsam Müslümanlar öyle yapıyor mu? Tabi öyle yapıyor. İsmi Müslüman, ismi Mümin. Ama iman etmemiş, Allah'a teslim olmamış. Ne diyor? Ben de Müslüman olmak istiyorum. Tabi ki söyleyeceksin. Tabii ki o öyledir. Ama bunu söylemekle iş bitmiyor. Ne yapıyor? Dünyayı tercih etmeye devam ediyor. Allah onları bırak dedi. Bırak yesinler, bırak içsinler, bırak gelsinler, bırak yaralansınlar Öyle boş hayal, boş şeyler onları oyalasın. Kendini onlarla oyalasınlar. Onlar sonra görecekler. İleride onlar görecekler. Bilecekler. Biz herkes için bir vade tayin etmişiz. Takdir etmişiz. Bu bir kitapta yazılıdır, Levh-i Mahfuzda yazılıdır. Ona süre vermişim. Zaman vermişim. İster bu bir kişi olsun, ister bir topluluk olsun. Onun bir zamanı var. Zamanı gelince ne olur? Zamanı gelmeyene kadar helak etmiyoruz. Ne zaman zamanı geldi, sınırı geçti. Evet, işte helak geldi. Hiç kimse, hiçbir kavim, hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Allah her şeyi takdir etmiş. O kaybedenler, helak olmaya layık olanlar, Rablerinin ayetlerini kabul etmeyenler, Allah'ın gönderdiği Resullere tabi olmayanlar, ayetleri dinlemiş gibi yapanlar, yalanlamış olanlar, Onları, Rableri karşısında durdurduklarında, durulduklarında, Allah onları huzura alıyor ve herkes seyrediyor. Onların halini bir görsen, Allah onlara buyurur ki, bu gerçek değil mi? Huzura çıkıp, huzurda durmak, hesap vermek gerçek değil mi? Allah soruyor. Onlar ne der? Onlar, evet Rabbimiz, bu gerçek. Bu hak. Ne buyurur onları Allah ne buyurur? Öyleyse inkar ettiğinizden dolayı, yaranladığınızdan dolayı, kabul etmediğinizden dolayı azap yatalım. İş bitti. <gülüyor> Rabb'in habersizken hiçbir kimseyi, hiçbir ülkeyi zulümle helak edici değildir. Onlar habersizken, onlara haber vermeden. Yani nasıl haber veriyor Allah? Kiminle haber veriyor? Elbette ki ayetleriyle haber veriyor. Helak geliyor diyor bak. Bak helak oluyorsun. Allah haber veriyor. Haber vermeden helak edici değildir. Zulüm olur bu. Haber veriyor ondan sonra. Ve kıyamet günü Allah buyurur. Ey cin ve insan topluluğu! Hepsini bir araya getirmiş. İnkar edenleri, kafirleri bir araya toplamış. Allah'ın ayetlerini yalan sayanları, ciddiye almayanları bir araya toplamış. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi okuyup, açıklayan, onu beyan eden, sizi Böyle bir günle karşı karşıya geleceğinizi haber veren Resullerimiz gelmedi mi buyuracak? Onlarla der ki, evet. Şehadet ederiz ki, nefsimize karşı, nefsimizin aleyhine şehadet ederiz ki, evet. Geldiler ve anlattılar. Kendi aleyhlerine şahitlik yapıyorlar, dinlememişler, kabul etmemişler ya, der, derler. Dünya hayatı onları aldattı. Sanki ebediymiş gibi zannettiler. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi zannettiler. Evet, onun için dünya hayatını ahirete tercih etmişler. Onlar kafir olduklarına dair kendi nefislerin aleyhinde şehadet ederler. Sadakallahu azim. Allah bizi iman edenlerden eylesin. Amin. Allah'a teslim olanlardan eylesin, Amin. Rabbim Allah'tır diyenlerden Amin. eylesin, Rabbinin ayetlerini yaran sayanlardan eylemesin, Resulüne tahvî olanlardan eylesin, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber silahta müstakimde Rabbine koşanlardan eylesin, Amin. genişliği yerle gök kadar olan cennete koşanlardan eylesin, Amin. Rabbinin rızasını kazanmak için göçhini, cemalini, dostluğunu kazanmak için her şeyini kurban eden, canını kurban eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.